Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. İsrail'e doğru. Günaydın. <gülüyor> Avrupa Abi. Mı? Buyurun. Çağırdılar mı seni askere? Ee, hangisi? Hayır, Türkiye bu, o mi? O ordu, e tabi e, asker Gazze'ye. Yok yani galiba o işten vazgeçmiş durumda Türkiye'de. Benim hissettiğim o. Yani Savaş çıkaracak değiliz ya. Ya vardı en azından hükümet. Bir rahatladım ben, bir ara düşünüyorlar gibi hissettim ama. Hiç belli olmaz. Y yeni gemi kalkıyor. Var mısın? İ i̇ki gemi kalkıyor. Heh. Greta Berlin'de açıklama yaptı. Önemli olduğunu düşünüyorum ben. Özgür Gazze hareketi yetkilisi Greta Berlin'in işte bir yük gemisi, bir de 66. Yo, pardon 36 yolcu taşıyan bir başka gemide bu gemiye katılacak ve hafta sonunda ya da gelecek hafta başında bölgeye ulaşacak demiş. Biz Bu inisiyatif durmayacak. Biz İsrail'in sonunda Sadu'ya kavuşacağını düşünüyoruz. Gazze'ye, Ablukay'ı da kaldırmak zorunda kalacaklar. Bunu başarmanın yollarından biri de gemileri göndermeye devam etmektir demiş. Amin. Amin. Ee, Önemli ama çünkü benim kanaatimce böyle yani şeyde... E... Keşke, şimdi keşke, keşke tabii de yani e, işte hükümet de değişebilir veya değişmeli e, artık İsrail'de bu hükümetle olmuyor falan diyenler var. Yani hmm. bir de şey var tabi İsrail'in daha fazla güç kullanacağız diye bir açıklaması var. Elbette var. Bütün dünyanın Sadece de gemilere de... değil gemiler fındık fıstık çerez yani e, onlar için. E, İsrail'in bakışı o. Esas e, konu İran tabi. Yani aman kimse yanılmasın Ömer. <gülüyor> yani Zaten hani bununla ilgili bir adım atmış durumda. Üç e, tane nükleer denizaltıyı e, yolladı İran e, e, e, e, e, körfezine. ya e, ya. E, e, e. Yani bu bunun şakası yok yani bu derdest de... etmek gerekiyor gibi. <gülüyor> Vallahi yani bu e, keşke bu kadar kolay olabilseydi İsraille yani bu köşeye sıkışmış e, tepeden tırna silahlı ve e, son derece ustah kimseyi dinlemeye razı olmayan ee, İsrail'le baş etmek keşke bu kadar kolay olabilseydi Ömer e çok zor tabi yani ee, uluslararası e, ama ben bir e, uzun yıllar uluslararası hukuk e, mürekkebi yalamış biri olarak Turgut Arhanlıyla da biraz bunu konuşma fırsatı bulduk yani uluslararası hukukun bilinen bütün e, kurallarını tek başına çiğneyen evet, bu dünyada evet. e, bundan başka bir silahımız olduğunu düşünmüyorum yani ya güç Kaba kuvvet var. İsrail'in savunduğu ve Amerika'nın da gizlice üstü örtülü, pek de üstü örtülü olmadan üstelik destek verdiği. Bir de e, uluslararası hukuk ve yani Danha, e, Jeff Halper şey diyor İsrail'i bu... aktivist. bak Bir saniye onu söyleyeyim. Yani diyor ki biz bunu e, hükümetler ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluğudur barışı sağlamak ve insani durumu. Ama bunu yapmıyorsa o zaman da insanlar yapar diyor. Valla polyanlıcılığın alemi yok Ömer. Yani 1948'deki e, oldu bitti'den bahsetmiyoruz. E, 67-73 e, muharebelerinden bahsetmiyoruz. Artık e, tamamen köşeye sıkışmış ve Masada sendromu yaşayan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bu çok farklı bir şey. Nedir yani, o? Masada sendromu? İntihar işte toplu intihar. Hmm. Yani e, Yahudi e, askerlerinin toplu intiharı. Kalede Roma askerlerine karşı sıkıştıktan hmm. sonra bir süre çatışıyorlar galiba. Evet. Sonunda kazanamayacaklarını anlayınca, anlayınca toplu intihar ediyorlar. intihar ediyorlar. Şu sırada olan o. yani Dolayısıyla bunu böyle bu barışçıl yollarla sivil itaatsizlikle falan çözmenin e, mümkün olmadığını ve e, çok daha kötü şeyler olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, bu, katılmıyorum yani buna. Ya bu tip intihar varlığı ne öneriyorsun? Mümkün olduğu kadar en üst düzeyden dengelemek, dizginlemek ve o arada her türlü e, bu dizginleme faaliyetine zarar verecek girişimden de kaçınmak diyorum. Bu dizginlenme faaliyetleri ama tam da bu gemilerin e, Gazze yola çıkışıyla birlikte başlamadı mı? Çünkü Amerika Olur Birleşik Devletleri canım? de Avrupa Olur Orta mu? Birliği Amerika de Birleşik sıkıştı. Devletleri e, İran meselesinde İsrail'in, e, İsrail'le olan e, e, diyaloğunu Obama seçildikten bu yana götürüyor. Ve bir tek bu konu konuşuluyor zaten. Yani Amerika'nın, e, ABD'nin İsrail'i desteklediği, desteklemediği o konu, mesele o değil. Tabii ki destekliyor. Ama e, burada artık bütün dünyayı yakabilecek bir İsrail'den bahsediyoruz. Burada Amerika'nın e, tek e, yardımı kesmesi bir gece içinde bütün İsrail'i e, yerle bir dağıtır ve dize, e, boyun eğdirir. Çünkü bütün e, yardımı, i, iktisadı, ona... Böyle bir yatır, ona... sen benden iyi bilirsin. Ee, Yahudi lobisi diye bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu... Eğer bu iş böyle giderse Obama'yı da götürür. Ve onun yerine Bush gibi bir herif geri gelir. Bunun bu, böyle tehlikeleri var. Aynı şey Türkiye için geçerli. Yani bu iş Türkiye'deki hükümeti de destabilize edebilir. Yani milliyetçilik patlaması halindeyiz şu, şu sırada. Böyle o volkan gibi akıyor şu sırada Türkiye. Ama geriye dönüp baktığımızda, dünya ile olan ilişkilerimize baktığımızda, bu hükümetin civardaki iddialarına baktığımızda, ...sonuç sıfırdır. Ha, Araplar bayıldı tabii. Yani Arap dünyası bu işe bayıldı. El -şar ne o? Al Arabi... El ...şark Al Arabi değil mi? Evet. Londra'da evet. çıkan gazetede... ...fevkalade bir şey var. Bir, bir övgü var Türkiye'ye. Ama o kadar yani. Evet. <gülüyor> Bunun dışında bir, bir, pek bir kazancımız olduğunu söyleyemeyiz. Oradan başlayayım diyorum zaten. Şimdi bir dönüp bakalım yani biraz sakinleşip ne oldu? Pazartesi günü Amerika'da tatildi. Evet. Resmi tatildi. Phil Crowley, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuşmak zorunda kaldı tabii. Yatağından kalktı ve İsrail'in legal olarak gördüğü güvenlik endişelerini açıklamaya koydu bir kere. İlk iş. Bir. 2 Hamas'ın uluslararası yardım e, nakillerinde ve e, STK çalışmalarında e, müdahil olduğunu e, ve şiddeti desteklediğini e, anlatan Gazze'deki, yani bu olaydan bahsediyorum. E, altı çizilen yerler bu, bu, burası. Bu, şu bir daha ilk dakikadan itibaren Orada olup bitene Amerika'nın vereceği tepkinin bu çeşit bir tepki olacağı bir kere ortaya çıktı. Fark... Evet bunda Fark... beklenmedik bir şey yok. Yok tabi yok evet. tabi yok şimdi bir dakika yalnız bunun arkasının gelebilmesi lazım. Şimdi burada amaç ne Türkiye'nin amacı ne Türkiye'nin amacı İsrail'i e, parmakla bütün dünyaya göstertebilmek değil mi? Bunun yolları var hukuki yolları var bir de retorik yolu var retorik yolu fevkalade. Mesela 32 ülkeyi karşısına almıştır diyor. Ne alakası var? Onlar devlet, yani bizde daha sivil toplum kuruluşu kavramı hükümetin ve politikacıların aklında daha yerleşik olmadığı için... Ama bu sivil toplum üzerinden değil vatandaşlık bağı üzerinden galiba. Ne alakası var 32 ülkeyi karşı karşısına almak ne demek yani orada bir tane İngiliz vatandaşı varsa o İngiltere'yi mi karşısına alıyor demektir. Ama... Böyle bir yaklaşım olur mu ya? Böyle bir... Yani bunu bence benim kanaatim şey üzerinden değil Türkiye politikası üzerinden değil. Doğrudan doğruya uluslararası hukuk... Ya tamam geliyorum oraya. Evet. O kaldı ki o 32 ülkenin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de var. Evet. Yani komik yani. yani dolayısıyla İsrail 32 ülkeyi karşısına aldı İsrail. Ya İsrail bırak 32 ülkeyi dünyada kaç? 193 mu oldu Birleşmiş Milletler'e dahil? Evet. 192 ülkeyi karşısına almış durumda şu sırada. Onu Hı. anlatmaya çalışıyorum. Evet, daha yeni zaten işte şey. Yani o, o, bu, bu, bu başka Doğu'da. bir şey. Yani bugüne kadar İsrail'in e, dünyaya meydan okumasıyla bugün İran'ın e, tehdidi altında veya kendine göre tehdidi altında olması hasebiyle yaptıkları ve yapmaya devam edecekleri bambaşka bir şey onu anlatmaya çalışıyorum. bu Dolayısıyla burada çok daha farklı, çok daha aklı selimle, sükunetle ve e, soğukkanlılıkla davranmak lazım. Ne yaptık bakalım ya. Şimdi e, Birleşmiş Milletler'e gidildi değil mi? Evet. Saatler süren bir, bir, bir e, presidency declaration tabir edilen Lübnan'ın e, başkanlığında şu sırada konsey yani e, son günüydü zaten. Ee, yok yok dündü değil mi dün müydü? Dündü evet. Yani Haziran ayı başkanı Lübnan. Ve e, bir saatler süren bir e, karar alındı. Dikkatini çekiyorum buraya pek yansımadı. E, çünkü biz sadece kendimiz e, konuşuyoruz kendimiz dinliyoruz. Payları olan bütün aktörlerin kınanmasına karar verildi bir kere. Bir, İsrail'in isminin ismi anılmıyor kararda. Düşünebiliyor musun? Gazze'de olanlar hakkında da bağımsız şeffaf bir inceleme e, yapılsın. Ar tabii e, uygulanan ambargo'nun devam ettirilmesinin e, anlamı yoktur. E, İsrail-Filistin anlaşması e, anlaşmazlığı iki devletli e, çözümle e, çözülür e, veya iki devletli iki devletli çözülür gibi bir, bir takım ifadeler var, tamam mı? Ve katiyen e, yani Türkiye'nin ...bir güvenlik, uluslararası güvenliği tehdit eden bir durum olmasını öne çıkartarak topladığı güvenlik konseyinden istediği kararı çıkartamadığını görüyoruz. Bir kere bir... Evet, bu ama Türkiye'nin de kabahati değil herhalde güvenlik konseyinden bir karar çıkartamaması güvenlik bu, bu, bu konseyinin iyi çalışmamasıyla ilgili. Hayır canım bu bu değil, bu bu şöyle ben mesela diyor ki e, Amerikalı bir kere Amerika Birleşik devletlerinin orada e, ki e, oradaki te temsilcisi bir kere e, büyük elçi Susan Rice biliyorsun. Evet. Susan Rice orada yok ve e, yardımcısı var Alejandro Wolf var. Bunlar hep mesaj ee, ve ya, yardım çalışmasını şöyle nitelendiriyor Amerika, başkanlık e, deklarasyonunun kabulünden önce yaptığı konuşmada uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz. Ne, ne konuda uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz? Demin adını ettiğimiz büyük resim anlamında uygunsuz, sorumsuz ve kesinlikle etkisiz. Ama bu büyük resim bir yandan büyük da İran. dediğimiz şey değil büyük mi? Büyük resim İran. Gidiyor. Oraya doğru gidiyor herifler. Yani ve ve Masada sendromu dediğim o. İkincisi Bunu dün anladım. akşamki toplantı. Ben bitireyim ondan sonra bu şey ben... yap. Konuşamayız çünkü <gülüyor> vakit geçiyor. Dün akşamki toplantı. Dün Clinton'la yani bizim akşam onların... Clinton'la yapılan toplantı iki buçuk saat sürüyor. Clinton Davutoğlu toplantısı. Burada NATO müttefiki olarak Türkiye'nin müttefik olmayan bir ülkenin saldırısına uğradığı. Şimdi bu bir dakika oradaki gemi ile özdeşleşmenin anlamı ne bir kere? Yani bu, bu devlet saldırısı değil ki. Devlete saldırı değil ki bu. Anlatabiliyor muyum? Ona rağmen... Rasmussen, hukuk diyorsun da onun için anlatıyorum bunları. Rasmussen buna rağmen e, Büyükelçiler seviyesinde yarın veya bugün e, NATO'yu topluyor. Bu konuşulacak. Türkiye burada Article 5 yani 5. maddeyi e, öne sürerek NATO'yu topluyor. Aynı şekilde Güvenlik Konseyi'ni de uluslararası güvenliğe güvenliği tehlikeye atan bir gelişme olduğu için onu topladı. Her ikisine de okey dendi. Ama o kadar. Yani çünkü bu bir devlet saldırısı. Türkiye'ye saldırı değil ki bu. Yani biz hakikaten sapla samanı devam, devamlı karıştırıyoruz bu konularda. Onun için STK'lardan söz, söz ettim. Dünyada her ülkenin vatandaşı başka yerlerde ölüyor ve öldürenler de başka e, ülkelerin ya askerleri ya polisleri ya e, böyle şeyler çok oluyor dünyada. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bir devlet meselesi haline getirmek bambaşka bir şey. Milliyetçilik patlaması dediğim o, ya bizdenseniz ya bizden değilsiniz ee, yaklaşımı dünkü Erdoğan'ın e, grupta yaptığı konuşma. Tam da bunun ifadesi. Yani burada bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir saldırı yok. Ama bu böyle bir algı var. Ve o algıyı hem Güvenlik Konseyi hem NATO şimdilik peki tamam mağdur oldunuz toplanalım ama bundan hiçbir şey çıkmaz devlete saldırı yok çünkü yani bir, dolayısıyla yani hukuk diyorsak hukuku da doğru kullanabilmek lazım. Şimdi mesela ne ne diyor Clinton? Tamam toplayacağız NATO Konseyi'ni ama Bizim bakış açımızdan durum çok zor görünüyor ve ilgili taraflar buna dikkatli ve düşünceli tepkiler vermelidir. diyor. Bizimkinin ne diyor onun karşılığında? Türkiye'nin 11 Eylül'ü diyor. Ne oluyor ya? ya? Ya bu çok vahim bir olay. Onu katiyen küçümsemiyorum bilakis. Yani bu bir korkunç yani tarif edilemez bir olay İsrail'in yaptığı. Ama verilen tepkiler de katiyen bununla bağlantılı tepkiler değil yani ya İsrail'in kullandığı güç ne kadar orantısızsa buradaki dilde o kadar orantısız niye? oraya geleceğim şimdi şimdi burada e, e, çok temel bir iş yapıldı Mayıs başında Tahran Anlaşması Tahran Anlaşması sevkalade önemli bir anlaşmadır Brezilya ve Türkiye'nin kotardığı anlaşma ve bu anlaşma ...bütün boğulup bitenler yüzünden suya düşmüştür şu bugün itibariyle. Yani strateji denizini kontrol eden Türkiye taktik deresinde boğulmuş durumdadır. şu sırada. Amerika Birleşik Devletleri zaten bu anlaşmadan hiç haz etmediğini açıklıyor ben da ama önce. Ben hiç katılmıyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dahli, tasarrufu ve en azından bilgisi olmadan... ...Türkiye böyle bir anlaşmaya, buna Brezilya'yı da dahil ediyorum... Anlaşmanın altına imza atamaz veya böyle bir anlaşmayı kotaramaz Peki Türkiye burada bir, bir ufak, ufak şey geleceğim. söyleyeyim mi? Bir, bir, bir, bir, şuraya geliyorum. Hı. Yani burada şimdi Amerika Birleşik Devletleri retorik olarak karşısında olduğu ama için içinde o mektup yayınlandı biliyorsunuz desteklediği bir anlaşmayı bugün artık artık destekleyemez bir hale gelmiş durumda. Bütün bu olanlardan dolayı bir, iki. Türkiye'ye Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak bu yeni, şimdi bu hafta geliyor yaptırımlar. Çin'de zaten aynı şekilde çok zor durumda kaldı. O da desteklemek zorunda kaldı. Bütün e, istediği tavizleri aldıktan sonra e, destekleme aşamasına gelmiş durumda. Son gelen haberler o. Ve Türkiye dahi bunları şimdi artık yani kendi yaptığı ve çok başarılı bir iş yapıldı orada. Tahran Anlaşması. Yaptığı anlaşmayı şimdi desteklemek zorunda kalacak belki en azından çekimsel oy verecek hayır oyu veremeyecek şimdi bu iş buraya geldi yani bu ne demek yani bu, bu savaşa davettir ya yani bu, bu, bu, bu strateji de, e, denizini kontrol edip taktik deresinde bulunmak e, boğulmaktan kastım bu. Şimdi dolayısıyla yani burada günlük işler, böyle one shot işler, ortalığı karıştıran işler tabii ki çok hoş, önemli, sivil itaatsizlik. Ama büyük resme baktığımızda herkesin kaybettiği bir bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü karşımızdaki ülke, tekrar ediyorum, çıldırmış bir ülke İsrail, çıldırmış bir ülke. Burada böyle devlet, hükümet değişsin diyoruz. Netanyahu gitsin başkası kim gelecek? İsrail'deki durumu kısaca anlatayım. Beş dakikamız kaldı. Ee, İsrail'deki durum tamamen milliyetçi muhafazakar bir çizgiye kaymış durumda. Ee, ultra Ortodokslar, Cumartesileri artık bırak soka ee, iş yapmamayı sokakları falan bloke eder haldeler. Ee, Filistin konusunda laf eden herkes, Aynı McCarthy döneminde olduğu gibi e, e, tecrit ediliyor. Noam Chomsky biliyorsunuz geçen gün içeri alınmadı. İlk defa başına geliyor. Böyle bir şey İsrail'e ilk defa giremedi. Hı hı. Sabahtan akşama kadar İran tehdidi Ahmetin Necat ve Erdoğan'la yatıp kalkıyorlar. Ülkede epitopu 5 milyon Yahudi kalmış durumda ki bunun büyük çoğunluğu da zaten Arap ve Rus Yahudisi yani demokrasiden katiyen e, payını almamış e, Yahudiler geriye kalanların e, e, bir bölümü Arap malum bir bölümü de çifte vatandaş olan ve artık e, İsrail'e adımını atmamaya karar vermiş ve nüfusun %10'una tekabül eden aşağı yukarı 700 binlik bir e, eşkenaz Yahudileri tamam mı? <Gülüyor> İsrail'in durumu bu. Ve tepeden tırna bütün komuta İran Yahudilerinde mesela şu sırada biliyorsunuz. Yani bu <gülüyor> bunlar Farsça biliyorlar yani işin ne olduğu. Dolayısıyla yani karşımızda kim o var, e, neyle e, atışıyoruz, nasıl bir ülke. Yani bunların e, tahlili yapılmadan, yani İsrail'in ne olduğunu... Ee, tam anlamıyla kavramadan bu gibi önemli, çok önemli işlerin altına yüzde yüz imza atmaktan e, bence biraz e, yani e, geri durmak gerekiyor. Ee, aslında bütün bu tartışmanın başka bir yerden daha soğukkanlı ve daha uzakta evet. bir yerden yaptığımızda şöyle de bir şey çıkmıyor. Mesela bakalım. E, yani 1943'te şu programı yapıyor olabilirdik. Yani yapamazdık ama hani e, diyelim ki yapıyor olabilirdik ve e, karşımızda başka Delirmiş devlet olan Nazi Almanya'sı olurdu. Ve biz de Varşova getosunda ayaklanma çıksa mı çıkmasa mı diye bir konuşma yapıyor olsaydık büyük ihtimalle şunu diye olacaktık. O zaman atom bombası yok daha biliyorsun. Öyle bir tehlike evet. de yok. Ee, bak şunu söyleyeceğim abi. Yani İsrail devleti 60 küsur yıl sonra Orta Doğu'da tutmamış bir aşı görüntüsü veriyor. Hı hı. Bu kesin. Akıbeti ne olursa olsun bu algı başta İsrail'lilerin algısı. Biz, biz biz önemli değiliz burada yani veya İsrail dışındakiler hiç önemli değil. Ama İsrailliler bunu böyle yaşıyor. Yani o güvenlik sorunu o e, artık her türlü çılgınlığa hazır olabileceklerinin en temel göstergesi. Bu durumda yapılacak bence tek acil iş ortalığı sakinleştirmektir. Kim sakinleştirecek? Ama bu ya, kim sakinleştirecek? Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Brezilya Avrupa Birliği herkes sakinleştirecek. Amerika sakinleştiriyor zaten. Avrupa Birliği de sakinleştiriyor. Yani bütün açıklamaları Amerikan yönetiminin ve Avrupa Birliği de <gülüyor> Ama bu, bu dediğin gibi sözcüğü... yani Münih sendromu değil bu. Yani bu bu sakinleştirelim Adamlar ne, yapılar, ne yaparlarsa yapsınlar değil. Adamın elinde atom bombası var. Bak ne oldu? Peki ne yapalım yani? Non Non-Proliferation Treaty yani <gülüyor> e, atom bombasının yaygınlaşmaması e, antlaşması öyle mi tercüme evet. edeceğiz? Ha, Yay, konusunda ha, mesela orada bir orada orada çok ciddi bir baskı var üstlerinde. Nereden sorun çıktı? Hindistan'dan. Şimdi herkes Hindistan'la konuşuyor. Saçmalamayın diye. Ama 189 ülkenin kararını da tamam. reddetti ve e, uymayacağım dedi. tam da şuydu. Ortadoğuda silahlanma olmasın bundan diyorlardı. Bundan bıkmamak lazım. Çünkü bunun karşılığı savaştır. Onu söylüyorum. Topyekün savaş istenmiyorsa burada yapılacak büt iş Obama yönetiminden bahsediyoruz. Buştan değil burada yapılacak ki onu yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar falan. Oradaki dengeleri de göz önün altında göz önünde tut. Obamayı götürür bu iş ya. Sonunda Obamayı götürür bu iş. Ve ve hep birlikte dans ederek, gö göbek atarak savaşa doğru gideriz ve biz o savaş bölgesinde oluruz yani. Yani İsrail nükleer bombalarını elindeki kullanabilir mi diyorsun? Tabii kullanabilir. Tabii kullanabilir ve çünkü tamamen köşeye sıkışmış bir hissiyat içerisinde hareket ediyor. Artık orada akıl makıl yok. Kendileri de söylüyorlar zaten. Haretse okuyorsun. Robert Fisk'i okuyorsun. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bunlar delirdi diyorlar. Karşında bir deli var. Yani o deliyi <gülüyor> mümkün olduğu kadar bir şekilde sakinleştirmek gerekiyor. Ve yapılacak iş tabii ki bu değil yani. Bu Özgür Gazze'nin üç gemisiyle olacak iş değil bu yani. Benim dediğim o. Evet, İyi bunu... Daha sonra evet. da tabi tartışmaya Elbette. devam ederiz. epey bir. Yani ha, bir, bir de tabi şu var yani dünkü e, konuşmalar e, bunun bütün yani bütün bu konuştuklarımızı bir kenara bırakıp yani Türkiye'deki dili bu mü, tamamen mübalağa e, üzerine kurulu ve milliyetçilik patlaması halinde cehreye neden eden dile de dikkatinizi çekerim yalnız yani bu bu çok son derece askeri. Yani ee, Bush'un dediği gibi ya bizdensiniz ya karşınızdasınız işte şiddetimiz çok kötü e, pardon düşmanlığımız şiddetli olur ondan sonra arkasında kim olduğunu biliyoruz Do doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret falan bütün bunlar e, yani Türkiye'nin artık çok farklı bir yerde olduğunu da gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetinin tabi. Ee, bir de son şunu söylemek istiyorum, bu devlet terörü lafı bana şeyi hatırlattı, Osmanlı Devleti'nin Ermeni ve Süryanilere uyguladığı <gülüyor> terörü hatırlattı 1909'dan itibaren. Yani biraz bu konularda böyle atıp tutarken <gülüyor> bizim de neler yaptığımızı unutmamamız Hı. gerekiyor. Aynı şeyi çıkıp Kürtler de söyleyebilir çünkü. Dolayısıyla yani... E, Haklarıdır. E, <gülüyor> yani e, bir yandan hak perspektifiyle bakacaksak... E, e, e haklarıdır söylemek zaten. Evet, asker gaziye. Teşekkürler. Evet. <gülüyor> Cengiz Haktarla Avrupa'ya doğru.